...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese merhaba, günaydınlar. Günaydın herkese, ben evet. Serkan Ocak. Evet, Pelin Serkan. Beraber. Bugün stüdyodayız. Evet, Serkan Ocak'ın e, sesini epey de duymuyordu... <gülüyor> <gülüyor> ...Açık Radyo dinleyicileri... ...bu vesileyle... ...Serkan'ın da stüdyoda olduğunu... ...belirtmiş olalım. Evet, şimdi... E, ...biz tabii genel itibariyle... ...programımızda... E, bütün bu enerji politikalarının e, özellikle e, çevre ve yaşam alanları üzerinde yarattığı tahribatları e, konuşuyoruz ağırlıklı olarak, yerel mücadeleleri e, konuşuyoruz. Tabii bir de bu meselenin aslında... İnsan sağlığına yönelik bir sonuç var. Evet önemli bir boyut var ee, Bunu aslında e, dünyada da bu e, yeni yeni aslında bununla ilgili e, çalışmalar detaylı raporlar e, yapılıyor e, Şimdi bugün e, bunu konuşmak istiyoruz e, Avrupa Çevre ve Sağlık Birliği HİL'dan e, bir konuğumuz olacak e, Telefon hattımızda ee, birazdan ama e, henüz bağlayamadık galiba değil mi? Bağlanana kadar biz istersen o rapordan bahsedelim ee, hı hı. neler olduğundan. Şimdi evet. Geçen gün geldi bu e, rapor. Hiyal'ın e, tabi böyle periyodik olarak çok fazla e, raporları var. Açıklandı rapor var. Bu da çevre kirliliğinin insan ölümünü ölümü üzerinde yarattığı etkiden bahsediyor. Yani kaç insan öldü evet. çevre kirliliği yüzünden. Tabi sadece Türkiye özelinde değil e, dünya genelinde yapılan bir ee, ...sonuçları olan bir Hı -hı. araştırma bu. Dokuz milyon insanın erken ölümünden sorumlu olduğunu e, belirtiyor. E, bu Bütün çevre bu hava, kuruluyor. toprak, su üzerinde e, meydana gelmiş olan çevre kirlilikleriyle... E, bağlantılı e, olanlardan bahsediyoruz. Aslında tabii bu, bu çalışmalar e, daha eskiye dayandırıldığında bütün bu e, bunun içine tabii e, aslında nükleer e, felaketlerin e, ilk etapta yarattığı ve daha sonrasında sağlıkla ilgili e, yarattığı etkileri e, konuşuyoruz aslında e, o zamanlardan bu zamana yani Çernobil döneminden e, itibaren gelen e, çalışmalar fakat tabi veri bulmakta aslında e, özellikle sağlıkçılar tıp alanında çalışanlar veri bulmakta zorlanıyorlardı. E, fakat e, bununla ilgili artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, yaptığı detaylı çalışmalar var. Biz istersen e, hemen şu verilerden e, biraz e, devam edelim. E, 2015 yılını e, temel alan yeni bir çalışma bu. E, çevre kirliliğinin küresel ölümlerin yaklaşık %16'sından sorumlu olduğunu e, ortaya koymuş. Hava, su, toprak ve çalışma ortamındaki kirlilikten bahsediyor. Dünyada her yıl 9 milyon insanın erken ölümüne sebep olduğu bu araştırmayla ortaya konmuş. Bu rakam aslında çok çarpıcı. Şu açıdan dünyada AIDS, tüberküloz ve Sıtma kaynaklı ki bu hastalıklar dünyada giderek çok fazla insana çok fazla alana yayılmış hastalıklar Tüm ölümlerin bu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin toplamının 3 katından daha fazlası ve ama biz bunu aslında çok bireysel, e, hastalıklar, çok bireysel ölümlermiş gibi e, aslında görüyoruz ama e, epeyce yüksek bir volume sahip. E, konuğumuz hatta sanıyorum. Telefonu bağladık. Ha, <gülüyor> e, sorun merhaba. var Merhabalar. Evet, e, telefon hattımızda Avrupa Çevre ve Sağlık Birliği HİL'den Funda Gacal var. Ben kısa bir e, girizgah e, yapmaya çalıştım. HİL'ın bu son e, çalışmasıyla ilgili. Sözü biz hemen e, Funda'ya verelim ve e, Fundayla devam ha. edelim. Yani benim de merak ettiğim bu raporda e, hangi veriler baz alınıyor nasıl hesaplar yapılıyor hı hı. bir bundan bahsedelim önce sonra sonuçlarından işte 2015 yılına ait işte 9 milyon kişinin erken ölümünden bahsedelim. Evet. Ve bunun da Türkiye ayağı var ben aslında onu çok merak ediyorum Türkiye ayağında ne gibi verilere ulaşılıyor ve ne gibi e, sonuçları oluyor e, siz dinliyoruz merhabalar öncelikle merhabalar. E, e, sorular çok güzel raporun e, temel aldığı yerlerden bir tanesi Global Burden of Disease var Yarın, daha önce yayınlanmış daha önceki yıllarda yayınlanmış e, burada çevresel kaynaklı ölümler hesaplanmıştı bunlar hesaplanırken hava kirliliğinden mesela biz Türkiye'de ve dünyada özellikle e, olarak, hava kirliliği çalışıyoruz hava kirliliğinden kaynaklı bir e, yaşam yolu kalbi metodolisi var yani işte partikül madde 2.5 10 işte azot oksit meterojen oksitlerdeki yükselmelere bağlı olarak hmm. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu bir limittir. Bunun üzerinde e, her şu kadar birim artış şu kadar yaşam yılı kaybına sebep olmaktadır. Doğrudan aslında ölüm değil erken ölüm diye bir terminoloji kullanıyoruz dikkat ederseniz. Hmm. Erken ölümlerimizin sebebi de bu. Yani insanların ortalama yaşam yılı dışında yani bir insanın ortalama yaşan yılı örneğin 70 yıl ise bundan daha ne kadar erken edecek? Kaç tane insanın e, kaderinden ve e, ortalamadan kader demeyelim ortalamadan daha erken edeceği aslında hesap donuyor. Buna bağlı e, yapılan bir metodoloji bu. Özellikle hava üzerine lanvetin raporunda da kalınca bir rapor. Hı hı. E, yaklaşık 50 sayfalık bir rapor şu anda önümde. Evet. E, Özellikle hava kirliliği verilerin üzerinde çok durulmuş. Hı hı. Ee, bütün ülkelere baktığımızda özellikle hava kirliliğinden kaynaklı erken ölümlerin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında e, okupasyon, mesleki hastalıklar, çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar. Bunlar madencilik de olabilir. E, kot taşlamadan gelen tekstiden gelen ölümler de olabilir. Daha sonrasında onu görüyorsunuz. Evet. Ee, sonrasında da şu ıı, kirliliğine bağlı ölümleri görüyorsunuz Hı -hı. ve bunlar aslında minsel tahminler dediğiniz gibi. Yani bunlar nasıl hesaplanıyor diyorsunuz yani bunlar Hı -hı. tek tek hastane verileri alınarak değil. İşte, kirleticilerdeki artışa bağlı tahmini ölüm şu olabilir denilerek bir metodolojiye dağı, da, dayalı hesaplanıyor bunlar. O yüzden e, rakamlar yüksek gözüksa da aslında bunlar minsel e, olduğunu raporun çeşitli yerlerinde e, görüyoruz. Hı -hı. Türkiye verileri bu raporda verilmemiş. Ee, yıl olarak biz iletişim partnerlerinden bir tanesiyiz bu raporu. Türkiye verilerine baktığımızda da Türkiye'de e, her yıl yaklaşık 42 bin kişinin erken ölümü çevresel kirliliğe bağlı. Bunun 30 bini hava kirliliğinden kaynaklanıyor diyor rapor hmm. Türkiye özelinde. E, 30 bini biz daha önce farklı yerlerde de görüyorduk. 30 binin Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında da görüyorduk. Bu hı hı. yıllık olarak 30 bin kişinin erken ölümü için küçümsenecek azımsanacak bir, şey, bir rakam değil. Ki olarak bizim yaptığımız bir çalışmada gömülü santrallerin e, e, neden olduğu hava kirliliğine dayalı 3000 kişinin erken ölümü. Yani bunun yüzde 10'unu biz öngörüyorduk. Bu da yine iyi bir tablandı. Burada hava kirliliğine bağlı 30 bin kişi görüyoruz. Ee, bu da yine özellikle parça maddeye bağlı. Bunların içerisinde karbon monoksit yok, bunların içerisinde azotoksit yok, diğer kilileticiler yok. Havu ee, kirliliği de 7000 kişiyle mesleki hastalıklar, ee, çalışma ortamından kaynaklı hastalıklar takip ediyor ki bunların şu anda e, artık yeni yeni meslek hastalıkları tipin içerisinde yer almaya başlıyor. İşte mobilliğe dayalı, işyerindeki strese dayalı hastalıklar. Bunların içerisinde bu yok, bunların içerisinde daha e, üretim alanındaki, işte fabrikalardaki, maden ocaklarındaki daha üretime dayalı mesleklerden kaynaklanan erken ölümler yer alıyor. Evet. evet, tabii bu mesela bu 30 bin rakamı ağırlıklı olarak hava kirliliği kaynaklı evet. erken ölümler dedik Türkiye'de. Bunların içinde mesela erken ölüm, Me giden e, hastalıklar belki biraz bunlardan e, bahsetmeli ve bu 30 bin erken ölümün e, konsantre olduğu bölgeler var mı? Özellikle ne bileyim işte kömürlü termik santrallara e, yakın yerlerde mi gerçekleşmiş? Böyle bir bulgu var mı mesela elimizde? Böyle bir bulgu yok. Rapor böyle bir bulguyu vermiyor. Hı hı. E, rapor ağırlıklı olarak e, diyor ki 30 bin ölüm e, özellikle isim kalp hastalıklarında. Akciğer kanserinden, KUAH'dan kaynaklanmaktadır diyor. Ancak elimizde başka bir rapor var dediğim gibi. Cumya Sağlık Örgütü'nün 2012'de yapmış olduğu dış ortam hava kirliliği ilişkin bir çalışma var. Ambient Air pollution diye. Onun bir web sitesi var. O web sitesi ve burada 32 bin erken ölüm bakımını görüyorsunuz. 32 bin 668 kişi diyor. Hmm. Ee, en fazla ölümlerde iskimik kalp hastalıkları nedeniyle yaklaşık 14 bini. Bin sebebini bu gösteriyor. Arkasından bunu felç yazıyor. 11 kişiyle. Arkasından akciğer kanseri ve arkasından koak geliyor. Evet. Rapor lanset varmemekle beraber sonuç olarak lansetin dayandığı Global Burden of Disease çalışması da. E, yani bunlar birbirlerini takip eden çalışımdır. O yüzden e, lanseti doğrudan söylemese de elimizdeki dünya sağlık olabiliyorsunuz diğer e, verisi e, bunun en çok iskemik kalp hastalıklarını, ama ve felçlerden dolayı erken edin bunu yaşandığını gösteriyor. Hı hı, evet. Peki e bunun ya bu tabi Türkiye özelinde e, durum böyle. Belki biraz e, dünyaya da bakmak lazım. Ya bunun e, Türkiye ortalaması e, nüfusa mı oranlanıyor mesela burada Avrupa Birliği ortalaması var, Amerika Birleşik Devletleri ortalaması var. E, Türkiye'nin ortalaması e, neredeyse bu ülkelerin iki katına geliyor bu erken yani kirlilik çevre kirliliği kaynaklı erken ölümlerin oranı. Belki biraz bunu da açmak ve yani dünyadaki gelişmiş ülkelerle mi kıyaslanıyor Türkiye? Türkiye'nin ee, en yakın olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Emirlikleri yani evet. ne Yani anlamam <gülüyor> ne anlamamız gerekiyor evet. bizim? <gülüyor> ya, evet ben lafı oraya getiriyordum Serkan. Direkt söyledi. Evet belki biraz bu kıyaslamalı olarak da bunu dile getirirsek daha anlaşılabilir. Anlaşılır, anlaşılır, olabilir. E, o grafiği, o güleşik alapör ben özellikle konulamasını istedim. E, çünkü dediğim gibi burada böyle kapalı bir verisekse var. Hoş biz bakınca temizlerinden daha sonra da çalıştık ama. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz, Türkiye baktığınızda çevresel kirlilik nedeniyle erken ölümlerin oranı tüm toplam erken önümlerin %12-48 gibi bir şey tekabül ediyor. Yani 12-13 kişiden biri biri çevre Sonra, kirliliğine bağlı evet, kirliliğine olarak kirliliğine bağlı, ölüyor. Bu da ölüyor çok iyi Türkiye'de. bir çok, iyidir, çok Tahminle. evet çok iyi bir tahmin. Yani belki bu söylemişti 10 kişi de 10 kişi bir gerçek saatimizde ki. Eee birliğine bakıyoruz. Halk birliği 7 kişiden biri diyor. Evet. Şimdi halk birliğine hani Türkiye'ye daha dayalı rakamsal olarak hani GDP'ye bakalım, gayri safi milli hasılaya bakalım, gelişmişlik indeksine bakalım. Ne var diye ben baktığımda hepsinin daha düşük olduğunu gördüm. Yani tabii ki burada ülkesel ve kültürel farklılıklar söz konusu. Örneğin Latin Amerika'nın e, hemen hem bütün ülkelerinde daha düşük bir oran görüyorsunuz. Ama hmm. burada e, hani sosyal kültürel, e, indekslerle işin içine giriyor. Sonra ben bu e, Türkiye'ye yakın ülkeler bulmaktan vazgeçtik diye dedik ki Türkiye'ye rakamsal olarak yakınlar hangileri? Evet. Beşikamun Arap Emirlikleri geliyor. Çok yakın e, hmm. olarak. Arkasından kuvvet geliyor. Hı -hı. Ee, yani Türkiye'den daha kötü ülkelere baktığımızda işte, işte yani üçüncü ismi yok dünya Çin'de mesela zaten çok yüksek yani raporun evet. en önemli basın çıksı da bu oldu yani Çin'de insanların hava mücadele etmek zorunda kaldıklarını biliyorum Çin'de bu oran <gülüyor> kaç? Çin'de bakayım ee, muhtemelen daha ee, yüksek ee, çıkacaktır, <gülüyor> çıkacaktır. Merak, bilmiyorum Çin'de Çin'de 1 milyon kişinin 1 milyon 8 yani 2 milyona yakın kişinin çevresel nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Hı hı. Bunun 1, milyon? Şu, 1 milyon? 1 milyon 8 yani 2 milyona yakın bir nüfusun ve bunu 1 milyon 600'ü hava yani Şimdi yani zaten ee, hani hava kirliliğinin çok yüksek çıkacağını biliyorduk ama 1 milyon 800'ün 1 milyonu 6 %19,5 galiba değil mi o e, şeyde hı hı. E, bir e, e, grafikte büyük evet. bütün ülkelerin olduğu evet bir chart yani var. Neredeyse evet, %20'si. %20'si. Evet yani. aslında tabii nüfusunu 1,5 milyar civarı e, olduğunu düşünürsek Çin'in. Değil mi? Ama ortalama evet, vurduğunda ortalama. da her 5 kişiden biri erken ölüme bağlı yani bu çevre kirliliğine bağlı, bağlı erken ölümden dolayı öldüğü varsayılıyor. Buradaki rapora göre hakikaten evet. çok ciddi, ciddi. bir oran. Çok daha ciddi yani Türkiye'den çok daha kötü mesela Çin'in böyle çıkmasını bekliyorduk. Evet. Ee, ama dedim ya Türkiye'ye yakın ülkeye baktığımızda kuvvetle ben e, Arap Emirliklerini bulmayı tahmin etmiyordum ama kuvvetle Arap Emirliklerini görüyorsunuz yakınında. Ee, da bilmiyorum yani bunu nasıl yorumlamak gerekir? Yani tabii bu ülkelerin bu ülkelerin herhalde yoğun yani petrol ülkeleri olduğunu düşünürsek herhalde değil mi yani fosil yakıtlarla ilgili bir ilişki kurabilir miyiz bilemiyorum ama Türkiye'de bu da yok. Türkiye'de ister istemez meseleyi tabii ki kömürlü termik santrallarla ve e, kömür madenciliği başta olmak üzere madencilik faaliyetleriyle e, ilişkilendiriyoruz. Değil mi? Yani, kömürlü tanrı sanatörlerle ilişkilendirmek ve hep şunu aslında söylüyoruz. Bu elektriğin nereye gittiğini bilmek. Yani siz bu elektrikle ne üretiyorsunuz? Bu elektriği bilişim sektörüne aktarıyorsunuz? Bu elektriği e, demir çelik çimentoya aktarıyorsanız bu kirliliğin üzerine bir de yeni kirlilikler eklen ekleniyorsa İskenderun Kertesi'nde bunu görüyoruz. Adım giden herkes Görmüştür körfezine kadar katılımlı oldu. Şimdi Çanakkale e, gözümüzün önünde başka bir şey. Yani Çanakkale'de bir termik santral görüyorsunuz. Hemen yanında bir e, demir çelik fabrikası görüyorsunuz. ve Bu demir çelik nereye gidiyor dendiğinde işte hemen yanımızda kenabaşımızdaki yanı ülkeleri veya işte üçüncü köprüyü veya yani İstanbul'un yeni dev projelerini görüyorsunuz. Yani asıl sorun İstanbul Türkiye'nin kalkınma planındaki rengesizlik. sorun Türkiye'nin kirletici sektörlerle kalkınmaya çalışması. Yani biz şimdi bunları diyoruz ki evet Türkiye'de 40 bin kişi 42 bin kişi erken ölüm. 42 bin kişinin erken ölümünü seyrediyor bu. Evet. Bu önlenebilir preventive oluyor. Diye. Bunlar önlenebilir hastalıklar ama esas soru bu. bu Yılın böyle bir çözüm önerisi var mı? Yani bu sorunlar nasıl gidilir diye bir hani bu tespitin dışında da e, bir perspektif çiziyor mu bu anlamda? Yani şunu diyoruz yani Önlenebilir hastalıklar ise bu neden önlemiyoruz? Yani hekimlik beraber çeştiğimiz çok sayıda hekim var ve hepsinin dediği de yani hekimlik sadece tedavi edici olmamalı, koruyucu olmalı, sağlık sektörünün ee, bu noktadaki önümde bu bir sihir olarak şunu söylüyoruz. Yani Türkiye daha fazla kümünsel bir sanserlere yatırım yapmalı. Türkiye'nin yeterli kümünsel bir var ve bunlar zaten kiliticiler. Ee, Biz bunun üzerine ne kadar çalışma yaparsak yapalım. Önemli olan bunun karar vericileri bu mesajın karar vericileri. Ee, Türkiye'nin daha fazla kümünsel bir ihtiyacı var. Türkiye'nin daha fazla demir içeri ihtiyacı var. Kalkınma perspektifini değiştirmemiz lazım. Yani insanları kirleterek, insanların hastalıklarıyla, insanların sağlıklarıyla oynayarak, insanların hastalıklarını hasta olmamaya sebep olarak bir kalkınma politikası yaratılıyor. Arkasından insanlara tedavi etmek için yeni bir maliyet ortaya çıkıyor. Yani evet. bir taraftan projeleri teşvik ediyorsunuz, siz kamunun parasıyla. Diğer tarafta insanlar hastalanıyorlar, As, astım oluyor, oluyorlar, kova oluyorlar, kanser oluyorlar. Bunun tedavisi de yine hem vatandaşın cezbeden, hem kamunun gebinden yani yine bizim verdiğimiz weightler çıkıyor Türkiye'nin bu kalkınma modelinden vazgeçmesi gerekiyor. Ve bunun yarattığı bir maliyet de var. Hiç konuşulmayan aslında ama zaman zaman bu da e, raporlara yansıyor. Hani insan hayatının maliyeti mi olur deniyor ama e, işin çıkışına bakıldığında hani güneşi rüzgarı niye kullanmıyoruz? Onlar hala pahalı bir e, enerji yatırımı olduğu düşünüldüğü için kömürlü santrallere gidiliyor ama böyle bu anlamda bir sonucuna bakıldığı zaman hem er, yarattığı erken ölüm e, hem sağlık maliyetleri açısından da bunları da bir hesaba kattığımız zaman en önemlisi de e, insan Sağlığı buradaki yani bu maliyette geçsin insan sağlığı, sağlığı faktöründe koyduğumuz zaman hiç akıllıca yatırımlar olmadığı ortaya ee, çıkıyor. başker Evet ee, aslında Hill'in daha önce bu sağlık maliyetleriyle ilgili de bir takım çalışmaları olmuştu değil mi? Orada bir takım verilerle de ortaya konmuştu sanıyorum değil mi? Evet. evet. Evet e, neydi biraz belki ondan da e, bahsedersek yani tabii bu işler sadece e, aslında işte bu ekonomi ile ekolojinin geçişkenliğinde e, birbirini kesen çok fazla konu var. Belki her şey maliyet, her şey para değil ama sonuçta kaynakların nasıl e, kötü kullanıldığını, nasıl yanlış politikalar yüzünden kaynakların e, yanlış şekilde kullanıldığını, yanlış yerlere aktarıldığını e, görüyoruz. E, belki bundan da o noktada biraz bahsetmekte e, fayda var. 2015'te yaptığım cidden meğer sağlık satıyorsunuz, bir çalışma var. Ben az önce de bahsettim. Türkiye'de kömür santrallerinin her yıl yaklaşık 3000 kişinin erken ölümü neden olduğu öngörülüyor. Şimdi e, hakkında bir çok doğru yani bir insanın erken ölümünü, çok yakınınızın erken ölümünün maliyetini hesaplayamazsınız. Bir insanın evet. para, hayatını hiçbir şekilde bunun maliyetini çıkartamazsınız. Hı hı. E, ama burada da bir metodoloji çıkıyor. Çünkü burada dediğim gibi önemli olan karar vericilere şu mesajı aktarmak lazım ki, siz bunun üzerine şu kadar para harcıyorsunuz. Yani enerjinin bir de bir sağlıkları var. Şimdi görüyoruz sevilen, seviyelenmemiş enerji maliyetleri. İşte kömür daha ucuz rüzgardan güneşten. Kömür daha ucuzsa derken bunun sağlıklarına bakmak lazım. Bunun çevresel maliyetlerimize bakmak lazım. Dediğim gibi yani bir insanı hasta edip onların tedavi maliyetini de gözden e, göz evet. etmek lazım. Onun evet. çalışamadığı iş günü de gözetmek lazım. Bizim yaptığımız bulgu, çalışmada bulgularımıza göre gılgı 2.9 ile 3.6 milyar. Avro arasında, euro arasında, hı hı. Euro arasında e, Türkiye'de kömür termik santrallerin hava kirliliği maliyeti gerçekleşiyor. Bu ne demek? Bu devletin bütçesinden yani kömür termik santrallere verdiğiniz teşviği, madene verdiğiniz teşviği, işte oradaki çok teşvi geçti. E, bir santrali işlettiğinizde hava kirliliğine dayalı, sadece yine bunlar eğimsel hesaplamalar dediğim gibi, sadece belli başlı kirleticilerin neden olduğu, ee, yaşam yolu kayıtlarına ve hastalıklara çalışılamayan iş günlerine bağlı kayıtlar bunlar. Ve tedavi masraflarına da yalı. Ancak dediğim gibi bu sadece birkaç kirletici, hesaplanabilir kirleticiler gözeterek yapılmış bir şey. Ee, siz bunun üzerine e, diğer tedavi masraflarını koyduğunuzda e, siz bunun üzerine e, işte gerçekten kayıp günlerini koyduğunuzda Hı -hı. çok daha yüksek maliyetler çıkıyor. Evet. Ama dediğim gibi şunu demek gerekiyor. Yani neden ben vatandaş olarak e, kalkınma politikalarını cebinden defalarca ödemek zorundayım? Yani teşvik evet. verilirken sermayeyi taşmak santrallere veya demir çelik endüstrisinin, çimento endüstrisinin bir kez ödüyorum. E, hasta oluyorum, yine ödüyorum Hı -hı. ve hasta olan da benim, e, bundan zarar gören de benim, işe gidemeyen de benim. Yani sürekli olarak benim cebimden 2-3 kez bu maliyet çıkmamalı ve e, hükümet enerji politikalarını yaratırken bu dırsallıkları da, dırsallıklar desek de bunların iç içeler. Yani e, bu ekonominin bu de bakmalı. Gerçekten enerji maliyetlerini koyarken sağlık bunun üzerine ne getiriyor? İkisi çok güzel bir çalışması var onun üzerine. Ee, fosil yakıt teşviklerini koyuyor Fosil yakıtların seviyelendirilmiş maliyetlerini Güneş ve rüzgarın seviyelendirilmiş maliyetlerini koyuyor hı hı. Diyor ki evet yani Kömür biraz daha düşük olabilir Ama onun üzerine iklim değişikliğinin e, Ve hava kirliliğine bağlı Sağlık etkilerinin maliyetlerini koyduğumuzda Kömür çok pahalı kalıyor Rüzgar evet. ve güneşin evet. yanında evet. bu göz önünde bulundurmak lazım Evet Evet, e, dolayısıyla e, bundan bütün bu konuştuklarımızdan ve son e, bilimsel çalışmalardan da gördüğümüz üzere önümüzde ciddi bir e, sağlık faturası, hayatını e, çevre kirliliği sebebiyle e, erken kaybeden e, insanlar e, çıkıyor ve dolayısıyla bütün bunların hepsi e, yine e, dönüp dolaşıp, hem Türkiye'deki hem işte dünyada halihazırda hazırda devam eden enerji politikalarının sonuçları olarak ortada. Peki çok teşekkür ediyoruz Funda verdiğim bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Ben evet. Yani buradan yine her programda olduğu gibi söylenecek sözümüz yine bu enerji politikalarının köklü olarak değiştirilmesinin gerektiği. Peki Avrupa Sağlığı ve Çevre Birliği Heal'dan Funda Gacalı bu hafta Ekonomi Ekoloji'de konuk ettik. Tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı teşekkür için. Teşekkür Ben teşekkür ederim. İyi Evet bu haftada e, programımızın sonuna geldik. Ee, şimdi biz her hafta burada... Ya bugünkü konumuz bence çok önemli. Şöyle Hı -hı. bağlayalım istersen. E, her hafta burada... Ne, nelerin yanlış olduğunu anlatıyoruz. İşte kömürlü termik santrallere karşı e, hidroelektrik santrallere karşı e, ne, ne gibi doğaya geri dönüş olmayan sakıncaları olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Enerji politikalarını eleştiriyoruz. Bunları muhalif bir yayın yapıyoruz aslında. Özellikle de kömürlü termik Hı -hı. santrallere. Buradaki gördüğümüz sonuç yılın bu raporu da aslında ne kadar doğru bir şey yaptığımızı bizim e, sonuç itibariyle gösteriyor. Dünyada diyor ki 9 milyon kişi bundan erken ölüme ne ...neden oluyor çevre kirliliği. Türkiye'ye baktığın zaman 42 bin sadece bunun 30 bini hava kirliliğinden oluyor. Kirliliğinde. Nüfusun %12'si çevre kirliliğine bağlı erken ölümüne neden oluyor. Bunun altını çizmek lazım özetle gerçekten e, çok ciddi bir rakam yani bu önlenemez bir şey değil önlenebilir nüfusun 12'sinin erken ölmesini e, bir takım çevre e, sağlıklı çevre yatırımlarıyla önlemek mümkün hı hı, Evet bu haftada programımızın sonuna geldik bir şarkı çalarak çıkalım programdan çalamıyormuşuz Peki <gülüyor> Selahattin'den uyarı geldi. Bir şarkı, Bir şarkı da mı olmaz? Bir şarkı borcumu, borcumuz olsun tamam mı? Bir sonraki programda o zaman dinletmek üzere haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji